Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. ben Nutkulu'ya er. Yeni bir Yeşilçin Markezi programına da hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine salı günü 15.30'da Yeşilçin Markezi'nde sizlerle birlikteyim. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz 3 hafta boyunca Ali Can Sekmeç ile yaptığımız sohbet e, yer almıştı. Ben de bu sohbetler e, tamamlandıktan sonra şöyle müzik ağırlıklı bir e, program yapmaya karar verdim. Bu hafta onun için e, daha az konuşma, daha fazla müzik olacak bir... Programla sizlerle birlikteyim. Ee, bu hafta seçtiğim isim uzun zamandan beri aslında e, kesinlikle programda yer almasını düşündüğüm ancak e, hani müzikleri de birazcık fazla yer vermek istediğim ve artık e, bir buçuk senenin sonunda e, Cahit Berkay'a çok detaylı olarak programda yer vermedik için bugünkü programda biraz e, Cahit Berkay bestelerine yer vermeye e, karar verdim. Umarım onun da e, yoğun takvimi bizlere uygun olur ve bir gün onunla oturup e, bol bol film müzikleri hakkında e, Yeşilçam Arkezi adına sohbet ederiz. Ama ondan önce onun müziklerine birazcık daha yer vermek istiyorum. E, bugünkü programı da e, sadece Cahit Berkay'ın e, bestelediği e, Yeşilçam temalarına ayırdım. Ee, tabii bu çok aslında geniş bir konu. Birkaç e, program gerekiyor bunu yapmak için. Ama bugün birazcık da e, hani Cahit Berkay müziklerine giriş yapalım diye düşündüm. E, i̇lk seçtiğim şarkı e, sanırım Cahit Berkay, Yeşilçam müzikleri ve Cahit Berkay'ın yaptığı Yeşilçam müzikleri denileceği zaman ilk akla gelenlerden bir tanesi olacak. Selvi Boylum, Al Yazmalım. E, biliyorsunuz daha önce programda defalarca bahsettim. E, Bizde filmler için yapılan müziklerin... Filmlerde kullanılmış kayıtlarına ulaşmak çok kolay olmuyor. Çünkü bu kayıtlar genelde bantlarda kalmış oluyor. Bu bantlar hiçbir zaman için bir plağa, bir albüme doğru düzgün olarak aktarılmamış maalesef. Belki o dönemin şartlarından dolayı ya da yapımcıların çok fazla satmayacağını düşündüğünden dolayı bazı film müzikleri 1.45'liye bile aktarılmamış. Bazen de filmlerde kullanılmış o bugün İngilizce skor olarak tabir edilen değişik versiyonlar da hiçbir zaman için gün yüzüne çıkmamışlar. Biz de tabii bir avuç Yeşilçam meraklısı ve film müzikleri meraklısı. Bu tema müziklerini filmlerin içerisinden alıyoruz. Mesela çok değerli dostum Ercan Demirel ve yine çok değerli dostum Cem Şeftalicioğlu seneler önce... Filmlerden aldıkları daha sonra bu şart bunları bu temaları bir format halinde getirdikleri kayıtları internet üzerinden paylaşmışlardı. Ve uzunca sürede bu arşivsel olarak elimizdeki tek kaynak oldu. Tabi daha sonra YouTube'un yaygınlaşmasıyla birlikte pek çok insan bulabildiği kayıtları paylaşmaya başladı ancak şöyle bir ortada yani yasal bir... Ee, ürüne rastlamak çok mümkün olmuyor ee, 2007 yılında kalan müzik Yeşilçam müzikleri e, CD'leri çıkartmaya başlamıştı üçüncüsünde e, Metin Bükey'in ve Cihat Berkay'in bazı şarkılarına yer verdi Melek Kibar'ın Metin Bükey'in ve Cihat Berkay'in bazı şarkılarına e, filmde kullanılmış versiyonlara yer vermişti ancak bunun dışında birkaç tane 45'lik dışında film içerisinde kullanılan bu skorlara pek erişemedik maalesef. E, Tabii benim için de çok değerli olan aslında bu e, değişik versiyonlar. Mesela Servi Boylu Yazman'ın filmini izlediğiniz zaman filmin içerisinde Servi Boylu Yazman'ın teması e, belki de 7-8 tane değişik formatla karşısına çıkıyor. Birisi daha yavaş, birisi daha hızlı. Bazen daha hüzün veriyor aynı tema. Bazen de hızlandırılmış olarak çalınıyor. Daha coşkulu bir hava vermiş oluyor. Bu farklı aslında versiyonların şarkı haline getirilmiş kayıtlarına ben çok fazla ulaşmak istiyordum. Cihat Berkay film müzikleri olarak bir çıkarttığı zamanın ben bu kayıtları kullanacağını düşünmüştüm. Ancak o Serhat Ersöz'le birlikte şarkıları tekrar yorumlamıştı. Ve bu şekilde piyasaya sürmüştü. Ufak da bir hayal kırıklığı olmuştu benim için. Ancak yine de yani elimizde Yaptığı şarkıların yeniden düzenlemeleri olması bile o temaların en azından günümüze ulaşmasına da yardımcı olmuş oldu. E, Tabi dediğim gibi internet sayesinde e, pek çok farklı versiyonu da ulaşabilmiş olduk. E, bugün Servi Boylu Mayla Azmalım e, şarkısını ilk olarak çalacağım sizlere. Ve bu şarkının iki tane farklı versiyona yer vereceğim. İlki Kalan Müziğin 2007 yılında çıkarttığı Yıldızlar Altında başlığıyla Yeşilçam e, şarkıları. Üçüncü CD'sinde yer alan e, Selvi Boylum Al Yazmalım'ın filmler alınmış olan e, bölümü ki bu nadir e, ulaşabildiğimiz film kayıtlarından bir tanesi o oradaki versiyon e, daha sonra da e, Moğollar olarak e, konserlerde de çaldıkları e, Serhat Er Sözle birlikte düzenlediği versiyonunu e, tam kadro olarak çaldıkları ve benim e, birazcık daha fazla sevdiğim versiyon diyebileceğim Moğolların çaldığı Selvi Boylum Al Yazmalım'a yer vereceğim. Ee, orada kadroda Engin Yörükoğlu'nun olması da benim için çok değerli. Ee, bu TRT'de yayınlanmış bir e, televizyon programı alınmış. E, başka müzisyen arkadaşlar da e, orada Moğollara eşlik etmişler e, bağlama çalarak. E, bu iki tane versiyon var o zaman. ilki Cahit Berkay'ın e, Servi Boylum Ağ Yazman'ın filmi için e, filmde kullandığı e, kısım. Daha sonra da Moğollar olarak e, Taner Öngür, Serhat Ersöz, e, Engin Yörükoğlu ve Cahit Berkay'ın çaldığı versiyon. Bu ikisini şimdi arka arkaya dinliyoruz. E, daha sonra da hemen arkasından da yine başka bir e, unutulmaz tema haline gelmiş olan Dili Hanım'ı dinleyeceğiz. Ben bir daha kurtulamam. ziyanıyor yok. Gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum, sıca çıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım, elveda. Was that idiot. Gelecek misin? de nasıl? Evet Cihat Berkay'ın e, unutulmaz e, film müziklerinden Selvi Boyna Mal Yazmaları'nın iki farklı versiyon dinledikten sonra Dile Hatun'u dinledik. E, özellikle ben filmden alınmış olan kısmı çalmak istedim. Çünkü Kadir ayağa kalkıp o dans ettiği kısım e, ve daha sonra Türkan Şoray'ın silah çektiği kısım ve o dansı gayet meşhur olmuştu. Hatta daha sonra yeniden dizi olarak da çekildi. Ve her zaman içinde ikonlaşmış görüntülerden bir tanesi Kadir İnanır'ın bu, bu Dila Hatun çalarkenki dansıdır. Ee, ben özellikle bu versiyon seçtim. Bilmiyorum siz de fark etmişsinizdir belki. Şarkı bittikten sonra yine başka bir e, melodiyle yeniden aynı tema dönüyor. İşte ben e, filmler içerisinde dönen müziklerin güzelliğinin de bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bir temayı, özellikle Cahit Berkay bunu çok fazla yapıyor, temayı alıp farklı hızlarda, farklı versiyonlarda film içerisinde çok fazla kullanmış. Ve maalesef bu farklı versiyonlara bir türlü ulaşamıyoruz. Ancak böyle filmin içerisinden çekip hatta böyle ayıklarsak bir şekilde edebiliyoruz. Bazı kayıtlar mevcutmuş. Ancak çoğu kaydın ya kaybolduğunu ya da artık kullanılmaz hale geldiğini Açıklamışlardı. O yüzden bu filmlerde yer alan şarkıların hani bizim skor olarak tabir edilen bu melodilerin bu temaların maalesef günümüze ulaşamayacağını biliyor olmak da çok üzücü. Bu şekilde filmlerin içerisinden ayıklayarak sunabiliyoruz. İşte bunlardan bir tanesini bir sunmuş oldum. Şimdi aslında bu bahsettiğim farkı da size dinletebilmek için Dila Hatun'un iki farklı versiyonunu daha çalacağım. Bu da Cahit Berkay'ın daha sonra piyasaya çıkarttığı film müzikleri toplamalarında yer alıyor. İlk önce Film Müzikleri 1 olarak yayınlamıştı 1997'de. Tabii çok büyük beklentim vardı. Çünkü ben filmlerde kullanılmış versiyonların yer alacağını düşünmüştüm. Ancak Serhat Ersöz'le birlikte şarkıları yeniden düzenleyip günümüzü uyarlamışlar. 1997 yılında çıkmıştı bu albüm. Daha sonra Emre Plak'tan 3 tane daha albüm çıktı. Ee, ve böylece e, Cihat Berkay'ın film müzikleri olarak bu üç tane esere sahip olmuş olduk. Ancak dediğim gibi benim gibi böyle e, filmlerin içindeki o sesleri arayan insanlar için bazı belki de tatmin edici olmayabilir. E, ancak işte Bodrum Hakimi, e, Devlerin Aşkı, Güler misin, Ağlar mısın, Sel Boylu Mala Yazmanım'ın farklı versiyonları, Dila Hatun, e, Çişak Abbas gibi, Koltuk Belası gibi... Yaklaşık olarak e, 34 e, şarkı var. E, Uzaylı Zekiye kadar var bu e, albümde. Bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Tabii kendisiyle daha detaylı bir görüşme de yapmak ümidim. E, umarım bir gün otururuz ve detaylıca bu konuları e, kendisine sorabiliriz. Belki sizlerden de bazı sorular gelir. Onları da biz de CRPK'ya aktarabiliriz diye düşünüyorum. Demin de söylediğim gibi... Ee, ...size e, Dila Hatun'un biraz önce dinlediğiniz, e, filmden alınmış e, olarak dinlediğiniz Dila Hatun'un yeni düzenlemesini... ...1997 yılından sonra yapılmış düzenlemesini ve Dila Hatun 1, Dila Hatun 2 olarak geçiyor. E, bunları dinletmek istiyorum size. Bu da tabii e, programımızın e, kapanışı olacak çünkü bize ayrılan süre bu kadar. E, yaklaşık olarak 5 dakika kadar e, bu iki versiyonu dinleyeceksiniz... O zaman önümüzdeki hafta yeni bir Yeşilçam Arkeolojisinde buluşmak üzere. hoşça kalın diliyorum ben. Hem Yeşilçam müziklerine hem Yeşilçam emekçileriyle yaptığımız sohbetlere programımıza devam edeceğiz. Tekrarlıyorum Dila Atur'un iki versiyonuyla bir 97 yılından sonra yaptığı kayıtlarla birlikte Cahit Berkay'la birlikte programımızı sonlandırıyoruz. Hepinizi iyi dinlemeler ve iyi haftalar.